Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şimdi bugün inşallah başlayacağımız kitabın adı şeyde yazdığı gibi El-Kawaid-ül Erba' Dört Kaide kitabı. Bu Şeyh Muhammed İbni Abdül Vahhab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 Ee, döndüğümüz zaman. Öyleyse onları müdafaa etmek, onları def etmek bizim hakkımız. Yalnız bu biraz uzun sürer. Yani hani mesele biraz tafsilatlı olduğu için mesele uzun sürer. İsterseniz söylersiniz devam edebiliriz. Fakat yok eğer e, hani çok fazla vaktimiz yok. Daha ziyade bilgilerle e, haşir olalım derseniz biz e, sadece ben bu derste Muhammed bin Abdullah'ın Ab Ab'ın kısaca hayatını anlatacağım. Başından neler geçmiş onları size izah edeceğim. Ki kitabını anlamadan önce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 ve bu devletlerin her birinin başında bir tane kafir aslı ismi bizim ismimiz, cildi bizim cildimiz, dili bizim dilimiz e, fakat içerisinde şeytan taşıyan kalbi, Huzeyfena hadisinde varit olduğu gibi kalpleri e, şeytan e, kalbi olan insanlar var ümmetin başında. Aynen o gün, o dönemde de durum bundan ibaret. Yani Müslümanlar paramparça e, olmuşlar. E, Tabi bu paramparçalık beraberinde neyin neticesi? Şirkin neticesi. Yani şirke düştükleri için, bidata düştükleri için Allah'z ve Celle kardeşlik ve birlik nimetini onlardan almış, günümüzde olduğu gibi paramparça olmuşa Muhammed bin Abdülvahap böyle bir dönemde dünyaya geliyor ve babasının yanında ilk ilim tahsilini yapıyor. Yani babası Hanbeli alimlerinden bir alim ve bulunduğu bölgenin şey kadısı aynı zamanda. Yani ne diyebiliriz o zaman? Muhammed bin Abdülvahap içerisinde ilim olan bir evde yetişmiş. Babası daha küçük yaştayken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 e, tefsir kitaplarına ittila ediyor, hadis kitaplarına ittila ediyor. E, aldığı derslerle yetinmiyor, onların şehirlerine bakıyor vesaire. Babası da onu 12 yaşında evlendiriyor. Yani daha Bluga bile çok yakın bir dönemdeyken babası onu evlendiriyor ve daha sonra bulunduğu bölgenin ilmiyle yetinmiyor. Yani diyor ki ben başka bölgelere ilim tahsil etmek için gideceğim diye. Önce on, işte 12-13 on on yaşlarındayken e, şeye geçiyor. E,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 işine dört elle yapışacağına inanıyorsan onu şahit tutarsınız, doğru mu? Yalancı kaypah, bugün bir şekil olan, yarın bir şekil olan adamın gel benim meselinde şahitlik et diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın böyle bir şeye normalde ihtiyacı yoktur. Bu Allah'a bir şeref değildir, haşa. Bu alime bir şereftir. Yani Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmek, bu ilim elinde verilmiş bir şereftir. Bak dikkat edin, Allah melekleri ve meleklerle beraber alimleri kendi uluhiyetine şahit tutmuş.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 Fakat biz oturuyoruz, sanki aydınlıkmış gibi dersimizi yapıyoruz. Ne zaman biz bunun gerçekten karanlık olduğunu anlayabiliriz? Güneş çıktığı zaman. Güneş çıkmadığı müddetçe biz bununla hayatımızı idame ettiririz, hiç sorun yok. Doğru mu? Şu an idame ettirdiğimiz gibi. Fakat güneş çıktığında o ne ya, şu aydınlığa bak ederiz. İşte Rabbani alimle ile Rabbani olmayan alimin durumu bunun gibidir. Rabbani olmayan alim, insanlara bir şeyler anlattığı için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 diye. elin talebesi yolda parası bitince gariban ne yapıyor? O büyük imam tekrardan geri kendi şeyine dönüyor, memleketine dönüyor. Arada uğradığı, kısa uğradığı yerler var fakat asıl olarak Hora-i denilen bölgeye babasının şeyine dönüyor. Babasının bulunduğu memlekete tekrardan dönüyor. Başlıyor orada insanlara şey yapmaya, orada insanlara davet yapıyor, insanlarla ilgileniyor vesaire. Babası vefat edince zaten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 Firavun o bölgedeki zenginleri, kanaat önderlerini nasıl Musa'a karşı ayaklandırdı? Bunun tek bir tane derdi var dedi, bu sizi memleketinizden çıkarmak istiyor. Doğru mu? Buraların mülkünü eline geçirmek istiyor. Aynısını emirlere söylenir. Muhammed bin Abdülvahab da orayı terk etmek zorunda kaldı. Orayı terk ettikten sonra Uyeyne denilen bir bölge var, Uyeyne denilen bölgeye geliyor. İşte oranın da emiri Osman ibn Muhammed.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 Yani yine Emirine bir mektup yazıyor. Yanındaki adamı öldüreceksin diyor. Ve Muhammed bin Abdülvâhabı öldüreceksin. O da Muhammed bin Abdülvâhabı çağırıyor. Diyor ki ey imam, yani seni öldürmek bana yakışmaz. Vefasızlıktır. Fakat ne yapabilirim? Diyor. Şunu yapabilirim. Bu beldeyi terk et git. Muhammed bin Abdülvâhab ona diyor ki bak benim insanlara davet etmiş olduğum şey Allah azze ve celle'nin dini ve tevhidittir.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 bunun torunları şu anda zaten Suudi Devleti'ni şey yapanlar, yönetenler Ali Suud deniliyor. Suud ailesi. Muhammed bin Abdülvahhab buraya gelince bunun hanımı çok salihabi kadın. Muhammed binisi oldu. Bir salih arkadaşı geliyor ona diyor bak bu bölgeye Muhammed bin Abdülvahhab adında bir tane imam gelmiş. Bu bir alimdir, bu bir bu bir davetçidir. buna sahip çıkın diyor. O da kocasına geliyor. Salihabi kadının faydaları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 Eee Muhammed bin Suud geliyor, "Ey imam" diyor. Konuşuyorlar. Tabii Muhammed bin Abdülvehab meramını ona anlatınca, "Ben sana destek vereceğim." diyor. "Sen bu dini davetini yayman için ben senin yanındayım." diyor. Muhammed bin Abdülvehab da onun elini tutuyor. Diyor, "Ben de kitaba ve sünnete bağlılık kaydıyla sana biat ediyorum ve seni müjdeliyorum ki Allah zevcelle buraların mülkünü sana verecek ve sen buraların tek emiri olacaksın."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 Bizler de muvaffak olmayı istiyoruz Allah Azze ve Celle Doğru mu? Çünkü müminlerin duası nedir? Rabbana heblana min azwajina, kurrata a'yunin ve cealna dil muttaqine imama. Ey Rabbimiz bize kendi sülbümüzden göz aydınlığı olan bir nesil nasip et. Doğru mu? Ve bizleri muttakilere iman kıl. Bizleri muttakilere iman kıl. İmam olmayı istemek doğru mu? Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a dediği zaman İnni ca'iluke nasi imama.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 yakin öyle değil mi Allahu ze vecelle ne diyor ayet-i kerimede vacalna minhum eimmeten yehdun biemrina lamma sabru ve kanu biayetena yuqinu bak dikkat edin ve jalna minhum eimmeten yehdun <gülüyor> biemrina biz onları bizim emrimizle insanlara doğru yolu gösteren imamlar kıldık ne karşılığında lamma sabru ve kanu biayetena yuqinu sabrettikleri zaman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 Örnek verebilir misiniz? Mesela buna verebileceğimiz örnekler, buyur. Hazreti Musa mesela denize karşılaştığında, adamlar diyor, nereye karşıyız? Allah yardım edinmiştir. Değil mi? Mesela Musa Aleyhisselam beni İsrail e aldı, tam denizin yanına geldiler. Doğru mu? Nasıl bir konuşma geçti? Fela mätara elcâmani, kâle ashabu Musa innâle mudrakun. İki taife karşılaştığı zaman Musa'nın yanındakiler deder ki, işimiz bitti. Firavun bizi yakalayacak. Musa Aleyhisselam ne dedi kelle? İnleme ayarat bir seyahat değil. Rabbim benimle beraberdir ve o bana yolu gösterecektir ee, diye. Bu yakindir. Yani düşünün deniz önünüze gelmiş, arkanızda asker var. Doğru mu? Siz arkanızı dönüyorsunuz. Firavun gibi bir de bir ordu var. Diyorsunuz ki hiç rahat olun. Allah bize çıkın dediyse, Allah Azze ve Celle mutlaka bize yolu da gösterecektir ve gerçekten hiç mümkün olmayan akla bir şey oluyor. Deniz yarılıyor.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 İnallah Allah'a emanet dedi peygamberimiz. Üzülme. Allah da bizimle beraberdir dedi. Hem de günlü düşünün. İnsanlar mesela aç, perişan, taş bağlamışlar kadınlarını. Allah Resulü iki tane bağlamış. Artık açlıktan daha bir kaya çıkmış önlerine. Kayayı kıramıyorlar. Aç sürücü sahabe peygamber aleyhissalatu vesselam iniyor oraya. Doğru mu? Bir tane vuruyor. Allahu ekber diyor. Bizans'ın şeyleri çöktü, Allahu Ekber, Kisra'nın hazineleri bize geçti diye. Böyle bir halde bile Allah Azze ve ona vaad ettiği Bizans'ın e, Bizans Kisra'nın çökeceğinden Peygamber yakinen emin bir durumda. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Demek ki arkadaşlar, bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Gerçekten biz insanlara davet ettiğimiz şeye kendimiz inanıyor muyuz? Mesela bir tane arkadaşım bana söylediği bir şeyi söyleyeyim size.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 ve Allah ben ve resullerim garip geleceğiz diye yazmıştır o e, kitabında. Doğru mu? İnne nasrur resulena ve'l-lezina amenu fi'l-hayati'd-dunya ve yawma yaqumu'l-şahad. Biz iman edenlere ve resullerimize hem dünyada hem şahitlerin şahitliği geleceği günde yardım edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Allahu veliyü'l-lezina amenu.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 ولا يستخفنك الذين لا يقينون سكن سكن يقينا inanmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler demek ki senin yakin üzere olman yetmiyor senin yanında olan insanların da yakin üzere olması lazım doğru mu yanında bulunan insanlar yakin üzere olmadıkları zaman seni bir noktadan sonra gevşekliğe sevk ediyorlar fakat